الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الذي أرسل نبيه هاديا وبشيرا للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد المصطفى نبينا وقائدنا ومرشدنا محمد 17 اللہ واحبران Hattuz 3'i. derse devam ediyoruz. Birinci derste va va'l vel va'id dedik ki nedir? Allah'ın va'ad ettiği ne? İyi amelin Allah'ın emrine uyanlara va'ad ettiği müjdelerdir. Va'id nedir? Allahu u Teala'nın sözünü yerine getirmeyen onu onlara cezalar cezaları vaad ettiğine vaid diyülür. Onun tanımını geçen e, ders okumadık. Bu ders okuyalım e, şeyden, dib nottan. Vaad vel vaidin dib şey tanımını okuyalım. Evet. Vaad iyilik ve mükafatı haber vermek için kullanılır. Bu vaad Allah'ın lütfunun, rahmetinin ve kereminin bir yansımasıdır. Allah Teala'nın kendisine itaat edenlere sevap, mükafat ve ebedi nimetler vaat ettiğini ifade eden naslar vardır. Bu vaatler mutlaka gerçekleşecektir. Allah'ın vaadini yerine getirmemesi imkansızdır. Bu, kulların Allah'a karşı bir hakkıdır. Çünkü Allah Teala, mükafat vermeyi kendi üstüne almıştır. Vaadin gerektirdiği şey, söz ve amel yönünden imanı gerçekleştirmek ve o imana aykırı bir şey yapmamaktır. Evet. Yani ne zaman Allah'ın vaadi gerçekleşir ki Allah'ın vaadi verdi Allah Teala وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha sadık kavli var mı? Haşa kefe. Allah vaad verdiği yerine getirir. Ama bu vaad nedir? Müjdelerdir. Nedir müjde? Cennettir. Azaptan kurtuluş, ebedi cennettir. O müjdenin de neyle tehakkuk eder? imanı tahkik etmekle, imanı canlandırmakla. İman nasıl canlanır dedik? Kalpte itikad, inanırsın Allah'ın emirlerini, sonra kavlen ikrar edersin, sonra amele dökersin. Bunu yerine getirdin sen Allah'ın verdiği sözlerine nail olursun. Hak etmişsin. Bu vaittir. Vaid nedir? Vaid vaid ise şerri ve cezayı haber vermek için kullanılır. Bu, Allah'ın adaletinden ve gazabından kaynaklanır. Günah işleyenleri azap ve ceza ile tehdit eden şer'i naslar vardır. Tehdidi gerektiren şey, itikadi ve ameli küfür veya itikat ve amelle ilgili büyük günahlar işlemektir. Vaat ve vahid, dünyada veya ahirette gerçekleşecek şeylerdir. Her ikisi de maddi veya manevi olabilir. Yine her ikisi cezanın veya mükafatın hak edildiğini haber verir. Şartlar yerine gelir ve bir engel bulunmazsa da gerçekleşir. Bu teşvik ve korkutmanın en güzel şekilde gerçekleştirilmesi içindir. Vaid dedik Allahu u Teala'nın cezalarıdır. Yerine gelir mi? Gelir. Kime karşı gelir? Çin o imanı Allah'ın sınırları aşsa ister itikatla ister fiille, ister kavulle onu aştığında hak etmiştir. Vaid dünyada da canlanır, ahirette de canlanır. E, olur, olur. اللہ تعالیت zikrinden, yolundan, ayrı bir yol ساتھا kendine لَهُمَحِشَتَنْ دَنْكَ Sıkıcı bir hayat var. Sıkıcı bir hayat. Allah'ın yolundaki insanlar mutlu insan yoktur yer üzerinde. Ne kadar siz dışa hüküm verseniz ama onların iç yüzlerine bakın mutlu hayat yoktur oralar için. Bu dünyada ahirette de يَرُدُّونَ اِلَى شَدِّ الْعَدَبِ Adabın en büyücüne kıyamet gününde dönler bu dünyada yani e, saadet mutluluk parayla değil Saadet mutluluk şüretle mansaptede değil iç saadettir adamlarville'de oturmuş adamlar koltuğu var mekaneti var ama onun iç hayatına bakıyorsun mutluluk yoktur bazen Amerikanları bile kendi şeylerin filmlerini çeviriyorlar baş, başkanlarının işte neler yapıyorlar gördükte Amerikan başkanı Kendi sekreteriliğiyle neler yapıyor? Çünkü onların hayatlarında bir mutluluk yoktu Arıyorlar sağdan soldan. Ama bir Musulman evinde, ailesinde en mutludur. Onu ki gibi değil. Yani bir villaya bakıyorsun, bir köşke, şatoya bakıyorsun. Ona aldanma, onun arkasındaki yaşama bak. Onun arkasındaki görüntüde, yaşamda mutluluk var ama içinde yoktur. Bu Allah'ın emridir. Kim Allah'tan başka bir hayat seçse kendine mutluluk yoktur. Ama asıl mutluluk nerededir? Müminin çadırındadır. Bir mümin insan fakir de olsa bir çadırda yaşasa bile mutluluğu var evinde. Ahiret gününde de ebedi mutluluk kimin içindir? İman edenler için. Evet bu vaid vel vaid. Geçen gün bunu açıkladık bugün günde üzerine bastık. Geçen gün kim madde açıkladık vaid vaidten? Birincisi dedik bunlar kayidedir kurallardır. Bunları bildiğimizde va'id ve yerine gelir. Biz bu tabloyu tamamlarız inşallah. Birincisi nedir dedik? Birincisi bunu bilmemiz lazım ki Allah Subhanahu taala bütün günahları affedicidir. Sadece bir günahı istisna tutmuş. Onun haricinde her şeyi affeder. O da nedir? Şirktir. Allah'a şirk koşma. Hangi günahtan gelirsen gel Tevbe etsen Allah seni affede. Ama şirkten Allah'ın karşısına çıksa ebedi ateştasın. Müjdeni şimdiden al. Ama ben masiyetten çıktım. İçki üzerinde öldüm. Zina üzerinde öldüm ama müminim diğer imanın cere cereklerini yerine getiriyorum. Allah'ın karşına o masiyetle çıktım. Yalanla çıktım. Haram yedim. Ha? Ama biliyorum haram yedimi. Yani yani Halal kılmıyorum haram yedim. Ama bu masiyet neden diyorlar masiyet? İnanıyorum masiyet olduğuna masiyet diyorlar. Yoksa ben içkiyi içiyorum bu haram değil desem masiyetten çıkıyor. İtikada giriyorum. Bu küfürdür. Ama ben inanıyorum bu masiyettir. İkrar ediyorum. Ondan sonra yapıyorum. Onun için diyor masiyettir. Masiyetle içkinin üzerinde ölse insanoğlu Allah'ın karşısına çıksa Allah affedebilir. Kimse Allah'a mi? diyebilir mi? Affetme. Sorge çekebilir mi? Haşa vakafe. Ama Allah her çeşit sorga çeker. Kendisi haric yaratan bir tanedir. Yaratılan evrendir ve içindekilerdir. Allahu Teala her çeşit istisnasız sorga çeker. Ama kimse Allah-u Teala'yı sorga çekemez. Neden diyemez? Çünkü bizden onun farkı nedir? O yaratandır. Biz yaratılanız. Fark budur. Bu farkta az mı çok mu? Adı üzerindedir. Biri yaratan, biri yaratılan. Kimse yaratanı bir şey soramaz. Bu kuraldır. Allah her نیپر e, yani yani bunu یہ چیز Kim bilir sadece Allahu Teala bilir. Allahu Teala'nın haricinde bunu hiç kimse bilmez. Bir kul ne üzerine ölecek? İman üzerine ölecek, küfür üzerine ölecek. Bunu Allah bilir sadece. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmez. İlle ki Allah haber verir filan kafirdir, küfür üzerine ölecek. Geçen ders örnek verdik. Geçen ders bir ayet ki hadis açıkladık bu konuda. Evet. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala bildiği için hiç kimse e, ne üzerine ölecek, bildiği için her insan ne üzerine ölecek imaniye, kifir. Ondan dolayı bizim üzerimize ne düşer? Kimseye hüküm vermek ne olur? Düşmez. Ne deriz? Hüküm verse adam resmen kifir işliyor. Ne deriz? Bu adam bu kifir üzerine ölse ataştadır İster ebedi ister geçici. Ama e, bu adam vallahi değerli, çok insan var böyledir. Bu adam ebedi ateştadır. Bunu diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Hadisler vardır. Biz zannediyoruz ehli ateş amelini yapıyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir karış kalan yerde cehenneme salih amel işliyor cennete gidiyor. Örnekler de verdik. Evet. Şimdi biz nerede kaldık? Ehli sünnetin dediği yolu bu konuda iki yoldur. Kurtuluş yolu nedir dedik? Kurtuluş yolu iki yoldur. Ehl-i Sünnet'te. Orta yoldur. Biri yeis getirmiş. Havuhtan reca. Havuf nedir? Allah'tan korkmak. Raca Allah'tan umid etmez. ehli Sünnet'in yolu ortadır. Bazı gruplar var Ehl-i Sünnet'te. Ee, e, bazı gruplar var. ehl Sünnet'in şemsiyeti altında. ehl Sünnet'in şemsiyeti altında. Ama ehl-i sünnet çizgisinden çıkmışlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki biz Allah'a korktuğumuz için ataştan ibadet ediyoruz. Bu nedir? Batıldır. Anlatabildim mi? Bir kısmı ne diyor ki biz e, bunları da kim başta temsil ediyor? Hariciler. Bir kısmı ne diyor ki biz Allah'u subhanehu ve teala ümidimiz çok büyüktür Allah. Affedir, her şeyi affeder. He? Cünah işliyor, Allah'ın sözüne uymuyor. Allah'ın sözüne uymuyor. işte beni Allah affeder diye devam ediyor. Bu nedir? Ümit. Burada kim temsil ediyor bunu? Mürciiler. ehl sünnet nedir? Orta yoldur. Havf ile racanın orta yolu. Ümit ile yesin orta yolu. Bir tane çok umit yapıyor, bir tane umidini kesmiş. Umidini Allah'tan kafirler keser. Mümin insan umidini Allah'tan kesmez. Onun için iman, havf, reca. Bu üçünün arasında ne olur? ehl sünnetin yolu devam eder. Bu bu şeyi de anladık. Ee, kuralı anladık. Bu ikinci kuraldır. Bununla da e, Allah subhane ve teala bir ayet var ee, Eyüp onu oku. Onlar Hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı huşu içindeydiler. Evet Allah Subhanahu teala bu ehli sünnetin vasfını da bu ayetle onaylıyor. Ayette da hakiki ehli imanı ne yapıyor? Hakiki ehli imanı tanıtıyor. Ne diyor? İnnehum kanu yusari'un fil hayrat. İnnehum kanu kim hakiki müminler ne yapıyorlar? Yusari'un fil hayrat. Hayır amellerde koşuşturuyorlar. Yarışa gitmişler. خیری اپمکتا یرشتادیلر وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رغب nedir? رغب nedir? رغب رغبت رغب korkudan yani biz cenneti duyduğumuzda korkusu burnumuza geliyor ya Rabbi bu cennete bizi nesip et bu cennet için amel yapıyorlar cehennem ayetleri duyduğumuzda kalbimiz hürplüyor, tütürüyor ya Rabbi bizi bu ateşten bu azaptan kurtar Çis'in arasındayız. Bu yana geldik seviliyoruz. Bu yana geldik titriyoruz. Ama çis'in de ortasını buluyoruz. Çizgini ortadan gidiyoruz. Ne bu tarafa kayıyoruz? Ataşı duyduk. O biz yandık artık. Biz kurtaramayız demiyorlar. Bu yana da geldik. Oo, o bizim yerimiz cennettir. Kurtarırız inşallah. Biz madem ümmeti Muhammed'i kurtarırız. Tedbirelden bırakmıyorlar. Ne tutuyorlar? Orta yolu. Ve lena hâşi'in. İşte bu kânû lena hâşi'in nedir? Orta yoldur. hâşînedir huşûnedir ha birader Allah'ta korkan Allah'ta yani biliyorlar Allahu Teala'yı hakkıyla <gülüyor> tanıyorlar Allahu Teala biliyorlar hem affedicidir hem büyük rahmet edicidir Allahu Teala eee kimse ne üzerine öldüğünü bilmez eee Allahu Teala bütün günahları affeder bunları biliyorlar onun yanında biliyorlar kim günah işlese onun karşılığı var kânû <gülüyor> lenâ biliyorlar fıkhediyorlar yani Allahu Teala'yı hakkıyla tanıyan ne yapar hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyan hakkıyla Allahu Teala'ya ibadet eder hakkıyla Allahu Teala'yı tanıyan hakkıyla Allahu Teala'ya ibadet eder ondan dolayı Allah Teala diyor ki hakkıyla Allahu Teala'dan kim korkar Alim. alimler hakkıyla Allahu Teala'dan alimler korkarlar ama cahil adam korkmaz julohe işler Allah'tan korkutsan onu ya ya boş versene diye cahilliğinden diye ama o Allahu Teala'yı tanı söyle diyeyim mi? Demez. İşte bu konu bugün anladık. Üçüncü kural nedir? Ona bakalım. Evet evet. Fakat onlar Müslüman olarak tevhid üzere ve yalnızca Allah'a ibadet eder bir halde ölenlerin Dış görünüşüne bakarak genel anlamda Allah'ın izniyle cennetlik olduklarına şahitlik ederler. Nitekim allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böylelerine cennet vaadinde bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. İman edip salih amel işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlar orada ebedi kalacaklar. Bu Allah'ın hak vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Evet. Şimdi... İkinci kural, üçüncü kural, pardon bunu anlamamız lazım, vaid vel vaidi bilmemiz için. Üçüncü, el-i sünnet vel cemaat cenel olarak ne derler? Kim iman üzerine vefat etti, öldü, iman üzerine öldü, cenel o nedir? Cennetlihtir. Bu bir kaidedir. Biz ne deriz? Bütün müminler Hazret Adam'dan ahirete kadar Bütün müminler nedir? Cennetliktir. Bu bir kaidedir. Bunu bilmemiz lazım. Müminlerin yeri neresidir? Cennettir. Bunu inandıktan sonra bu nereye lazım olur bize? Yarın bir tane gördük ehli iman fiilini işliyor. Biz bunu tekfir edebilir miyiz? Ha olabilir bir kata yapsın. Ama demeyiz Çünkü bu kaide bizi engeller. Mümindir, ehli imandır. Nasıl tekfir ederiz? İlle tekfiri Yapsa bile direkt tekfir edemeyiz. Onu ne yaparız? Sorguya çekeriz. İşte bu kaide bizim için burada engel olur. Ne de tekfir meselesinde. Bize ne lazım? Bize bunu bilmek lazım. Bir mümin grubu cennettedir. Bu ehl-i ehl sünnetin neyidir? olması olmazıdır. Kim İslam üzerine öldü, tevhid üzerine öldü, Allah'ı tekledi, O, o tekleme üzerine de, tevhid üzerine de iman etti, öldü, ne deriz? Bu şahıs cennetlihtir deriz. Bir mümin öldü, diyemeyiz bu cennetlihtir. Ama bütün müminler deriz? Cennetlihtir. Nasıl tekfirde, biz tekfir dersinde işlemiştik bunu. Muayyen, şahsa tekfir indiremeyiz. Ama genel ne deriz? Kim bu çifir amelini işledi, çafir olur. Ama Ahmet işledi bu ameli ne deriz? Ahmet hemen kafir değil. Ahmedi çağırırız. Hüküm vermeden önce bir mahkeme kurulu. Kendini savunsun. Niye bu küfür işledi? Belki bilmiyor. Belki cahildir. Belki zannetmiş bu küfür dindir. İşte biz bu kaydede bize ne lazım? Kim Musul, İslam üzerine öldü? Cenel çizgisiyle tevhid üzerine öldü. Ne deriz? İnşallah bu cennetlik. Ha, bunun cizli meseleleri var ise biz zahiren bilmiyoruz. O kime kalır? Allah'a kalır. Biz çünkü zahire göre hükmürmekle mükellefiz. Evet ehl sünnet ondan dolayı Allah subhanehu ve teala Kur'an'da bunlara vaat verdi. Ne vaat verdi? Müminler cennettedir. Buna kimse karşı çıkabilir mi? Çıkamaz. Ondan dolayı bu bir kaidedir. Üçüncü kaidemiz nedir? Kim iman üzerine öldü? İslam üzerine öldü. Cehil üzerine öldü. Bu nedir? Cennetlik. Ama şahıs Ahmet öldü. Aa Ahmet cennetliktir diyemeyiz. Ne deriz? İmanda dediğimiz gibi istisna yaparız. İnşallah diye cennetteyiz. Çünkü biz zahirine hükmedeyiz. Belki onun bir batını var. Allah biliyor. Nasıl her çeşidi bu mucahid dediler bizi kurtardı. Bunu, bu olmasaydı bizi kimse kurtaramazdı savaşta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neredeydi? O ataştadır dedi. Verdi. Ondan dolayı bizim فی الحال اسلام Kılık, kıyafeti İslam'a göre yaşamış, öldü. İnşallah diyeniz bu cennetliktir. Bunun delilleri nedir? Delilleri burada muallif. İki hadis, iki ayet zikretmiş. Hatta üç ayet. Nisa surası 123. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Kim iman etti? O iman edenler, Allah subhanahu teala diyor. وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işlerinde. Biz ne dedik iman derslerinde? تچ بشنہ ne, ne yani bundan önce بشنہ bir سال nedir شرطی سالدہ نیل سیاحمہ Ne diyor Allah Teala? Seni ihlhum cennetin tecri min tahtihal enharu. Yani yeri altında ırmaklar geçen cennettir. Ne deriz biz cennet güzel şeydir. Ama cennet aynen bizim dünya tatiline benzemez. En çok tatile giden bir ay bir ay gider bir günde Türkiye'de. Dünyada da bundan fazla gidemez. Gitse bile İlk cünden gitti ya bir sonra döneceğiz bu güzel yeri bırakacağız. Cennette yoktur böyle şey. Cenneti müjde verdikten sonra Allah-u Teala ebedi de veriyor. Halidîne <gülüyor> fîhe ebede. Sonuna kadar Allah-u Teala diyor burada kalıcı diler. Ebedi olacak cennette nediler? Kalıcı diler. Cennette kalıcı diler. Bu müjdedir. Kim için? İman edip emel işleyenler için. Ondan dolayı kim iman etti? Emel işledi. Bunun üzerine öldü. Ebedi olarak cennet, e, cennettedir. Biz bunu zahiren hükmederiz. Ama şahsa geldi durarız. Ne deriz? İnşallah deriz. Allah istese. Çünkü mübhem tarefleri biz bilemeyiz. Sonra Allah subhanehu ve teala ne diyor? Ve'dellahi <gülüyor> Hakka ve men astak minallah kîle Allah daha sadık olan söz veren var mı haşve kefe dedi Wukhtur. Allah subhanu teala dedi tamamdır biz kime tabiiz Allah'ın emirlerine tabi 13. için ehli sünnet 3. kuralını buradan çıkartmış 1. kuralı nedir dedik şirk hariç her şeyi Allah affeder 3. insan oğlu sonu neyle biter bilemez 2. 3. Bütün birileri İslam üzerine öldü, iman üzerine öldü nedir? Cennetliktir. Ama şahısa geldi, onu Allah bilir. Evet, ikinci ayeti okuyalım. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler. Allahu Ekber. Şimdi bu Türkçe'de bu ayet tam böyle şey gidiyor yani, tadı lezzeti kaçıyor. Ama bir ara bu ayet okursa inançı kalbi yerinden sökülür. Çünkü sahabeler öyleydiler. Onun için Hz. geldi. Dedi ki: "Ya Resulallah, kad nefaqa "Nifak yaptın." dedi. "Biz senin yanında cenneti cehennemi görürken cennetin kokusunu alıyoruz. Ama giderken evimize çoluk çocukumuzla şakalaşıyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz." Demek ki sahabeler anlıyordular. İşte lezzet Kur'an'ın Kur'an'ın da ihyazı neyindedir? Kelimelerindedir. Az öz kelimeleri var. dür ki innel muttaqin fi jannatin wa nahr fi ma fi masq fi maq'adi fi jannatin wa nahr cennet ve maklar içindediler cennet dedik en güzel bahçeden bostandan en güzel akla gelen güzellikler tabii ebedi cennet cennetin ne'imde akla gelmeyen şeyler de var Şimdi biz kendi cennetimizi gözümüzden gördüğümüze göre vasf ediyoruz. Yani bir de ne dese nasıl bir bahçe istersin dersin böyle ağız olsun, böyle irmaklar olsun, böyle sandalyeler olsun ama bu bildiğimizdir. Ama bir de bilmediğimiz şeyler var. Orada sürpriz karşımıza gelir. Dünyada da öyledir. Biz bildiğimize göre bir ev yapıyoruz ama bakıyoruz bir tane bir ev yapmış bizim planımızda projede bu yoktur. Görmemişim bundan önce. Ama hepsi سادق شخصر Melik Her şeyin mülkünün sahibi, muktedir her şey de onun elindedir. E bu neyi delalet ediyor? Bütün takvalı, muttekiler, Allah'a uyanlar sözündeler ebedi cennetlik. Evet, bu 3. ayete bakalım. 3. <gülüyor> ayet yok mu? Ha, o zaman şey yok yani. hadis mi var? <gülüyor> Tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim la ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Evet. Kim men illallah dahilal Şimdi bu ayetten o bir o bir hadisi de oku. Kim Allah'a hiçbir şey ortak koşmaz bir halde ölürse cennete girer. Evet. Çişsi de Bukhari Müslüm'de. Müslüm'de, Müslüm rivayetinden. Men mâtenâ yüşrikü billâhi şey'en dehalel <gülüyor> cennet. Kim ölse, şirk koşmasa cennete girer. Biz ne dedik? Şirki hariç her şeyi Allah affeder. Burada da bu delildir. Birinci kaide. Şimdi arkadaşlar burada men <gülüyor> mâte ve o ya'lemu enne la ilahe illallah defala'l cennet. Burada buradan yanlış bir fıkıh çıkartıyor bazı insanlar. Kendil nefislerine uygun bir fıkıh çıkartıyorlar. Diyorlar kim la ilahe illallah demişse o la ilahe illallah derken ölmüşse yani o iman üzerine ölmüşse cennete gider. Evet la ilahe illallah böyüc bir kelimedir arkadaşlar. Bunun üzerine biz bayağı derser yaptık açokladık. Bak Kureyşler Resulullah'a dediler ne istersen isticab edersen istisnasız. Mal mülk kral yaparız seni. Sadece bizden bu kelimeyi isteme. La ilahe illallah isteme. Neden anlıyordular Anlamak şerttir. İlim nedir? Şerttir. İlim şerttir. Kim kim la ilahe illallah'nın anlamını anlasa anlatabildim mi? O cennete girer. Anlamını anlamak şarttır. Anlamını anlayan yaşaması şarttır. Yani bu iman ne ilişkisidir? Amel ilişkisidir. Yani la ilahe illallah la ilahe illallah dedin la ilahe illallah dedin bitmiyor. Ya bugün de biliyoruz tagutların başı la ilahe illallah diyorlar. Bu da kurtarılır mı? Kurtarmazlar. Konuşurça inşallah diyorlar. He? Allah kere indir diyorlar. Hatta cuma namazına gidiyorlar. Bu kurtarır mı? Kurtarmaz. Ne lazım? Amel lazım. İman lazım. O la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ama her anahtarın dişleri var. Şimdi bir anahtar getirdim sana dişsiz al bu kapının anahtarı. Sen dersin benimle alayım mı diyorsun? Böyle anahtar mı olur? Ama dişleri olacak. Şu anda dijital anahtar da var. Onun da neyi var? Kodları var. Anlatabildim mi? Kodçuz açar mı? Açmaz. Her şeyin dişi var. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ama ne var? Dişleri var. O dişler alimler diyorlar. Amelleri dişler. İçidir. İçini dişine dişin. İnsanoğlu o La ilahe illallah'ın anlamını insanoğlu dişine dökecek. Ameline dökecektir. O amelden cennete gidecektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor men mäter ve o kim öldü biliyor la ilaha illallah'ın anlamı yani burada biliyor ki lugatcede gelir ki bilip amel ediyor la ilaha illallah'ı anlıyor kureyşler gibi anlıyor ondan sonra iman ediyor sahabe gibi o işte cennete girer demek ki bugün de halk burada çok var kimlikten musulman la ilaha illallah diyorlar ha اللہ <gülüyor> <büyüktür. Nedir> <gülüyor> haydi haydi Allah. Allah etmiyorsun. Bu anlamını bilen sayılır mı? <gülüyor> Lebbeyk nedir? Yani isticap ettim seni. Geldim. Yani. Geldim. Lebbeyk. Mesela çağırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri Lebbeyk'e ya Resulallah derdiler. Onun için haca giderken Allah çağırdı İbrahim'e dedi çağır kullarıma haca. <gülüyor> ha? Hazreti İbrahim dedi ya Rabbi nasıl çağırayım? Sen dedi çık dağın üzerine çağır her çeşit gelir dedi. Ve bilfelbü güne kadar Hazreti İbrahim'in sesine biz gidiyoruz. Atabildin mi? Onun için giderken ne diyoruz Hoca? Telbiye nedir? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk. La şerike leke lebbeyk. nedir? Yani icabet ettim sana ya Rabb. Onun için Allahu ekber diyor. Kimlikte var. Musulmanınız camiye gitmiyoruz. Hem de bırak bunu. Şimdi burada oturan arkadaşlar, belki birçokumuz Allahu Ekber diyor, camiye gitmiyoruz. Neden? Çünkü toplumumuza öyle adet ürfümüze gelmiş, ya camide namaz kılsan olur, kılmasam da olur. Hayır camide namaz kılmak musulmansın şarttır. İlle zarurat olsun diye gidemezsin. Onun haricinde asıl kariz namazı camidedir. Neyse konuyu dağıtmayalım. maksat nedir burada maksat la ilahe illallah üzerine ölen insan cennetlidir biz ne yaparız bir tane la ilahe içini anlamış kılıfına oturtmuş amelini dökmüş dışarıya la ilahe bunun üzerine öldü ne deriz ahmet öldü Allah rahmet eylesin iyi bir insanıdır salihidir müminidir inşallah yeri cennettir inşallah Allah günahlarını affeder Ya bir diye, ya ben Ahmet amcada hiç günah görmedim. Sen bilemezsin. Sen zahire hükmediyorsun. Batın Allah bilir. Ahmet amca gözleriyle ne yapmış, kalbinden ne geçmiş sen nereden bilirsin? Sen namazına, niyazına, sakalına, şerrarına bakarsın. Ali şöyle işinde bakarsın, ne diyor, ne demiyor. Yalan dese bir tane bilemezsin. Bunu sadece Allah bilir. Onun için biz ne deriz? İnşallah. Allah istese her şeyi neye veririz? الملک, ملک ملک ملک göndeririz. Çünkü bizim, var. bizim ilmimiz kısıtlı olduğu için her şeyi neye göndeririz? Allah Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki Şirk cennete Şimdi şirk cennete Şimdi insan kim olur arkadaşlar? درخوش bilen şirk مس Otomatik tabir caiz ise birbirlerine bağlıdır. Çim koşar bir günde bakıyoruz. Şirk koşan gruplara bakıyoruz. Bakıyoruz La İlahe İllallah hakkıyla bilmemişler. Hakkıyla La İlahe İllallah bilmeden şirk koşar mı? Koşmaz. Bak Kureyşler La İlahe İllallah anlamını hakkıyla biliyorlar. Ya Muhammed diyorlar sene ne istersen veririz. Kral yaparız üzerimize. En güzel kadını sana veririz. En malı istersen toplarız bütün malımızı sana veririz. Sadece bizden leylallah'ı iste. Değil mi? Kur'an-ı gibi anlayan olsa şirk koşar mı? Koşmaz. Onun için sahabe anladı, ne yaptı? Şirk koşmadı Allah Teala. İsticab etti. Kulahişler anladı ama şirk koştu. Neden koştu? Çünkü birden koştu. Anlamakla yetmiyor sadece. Ne var, Ne yeter? Ne lazım? İsticabe lazım. Yani biz ne dedik? İman itikattan da olmaz. Ben inanıyorum Allah birdir, şeriki yoktur, cennet var, cehennem var ama Allah'ın emirlerine uymuyorum. Onun için sen şirki la ilahe illallah anladın yetmiyor. Dökeceksin. Kureyşler anladı, isticabe etmedi. ne Neden yetmedi isticaba? Çibir vardır. Cibir engel oldu olara. Cibir nedir? Şeytandandır. Şeytanı da ne engel oldu? Ebedi lanete uğradı şeytan. Çibir. Ne ile kibir yaptı? Allah'ın emrine karşı kibir <gülüyor> yaptı. Ne dedi? Ya Rabb'i dedi beni ataştan yarattın, daha güçlüyüm. Onu çamurdan yarattın. Ben nasıl buna şüjdeydim? Çünkü İblis ondan önce cennette biz kendisi vardır. Meleklerin haricinde mükellef olan Allah'a en yakın şahıstır. Nasıl olur bir tane başka onunla yarış yapsın? Kibir oldu işin içinde. Ebedi atıldı. Bütün küffarlarla la ilahe illallah bir günde biliyorlar, kibirden uymuyorlar. Yoktur bir günde bilmesin. Herkes biliyor bir günde. Ama ben küffarın da avamından bahsetmiyorum. Mesela insan Avrupa'da, Amerika'da normal vatandaştır, İslam'ı duymuyor. Duysa da yanlış duyur. İşte İslam terördir, İslam gericiliktir, İslam bir şeydir. Hakikatini bilmiyor. Ama baştakiler, baştakiler hepsi İslamiyet'i biliyorlar. Kibirlerinden dolayı boyuna imiyorlar. Bak Heriklis, Rum'un büyücü İslam mektubu geldiğinde onda iman etti. Ama kibirinden dolayı ne yaptı? İsticap edemedi. Dedi bu Muhammed gerçektir. Hatta Abu Sufyan orada tartış çağırdı Abu Sufyan'ı. Sordu Muhammed'le ilgili. ikrar etti dedi bu peygamberdir. Sorularına Abu Sufyan cevap verdikten sonra dedi bu peygamberlerin sıfatıdır. Ama kibrinden dolayı boyun eğmedi. Ne oldu? Ebedi cehennem. Firaun bile biliyordu Musa. Peygamberdir. Ama kibirden dolayı چینجی تا با نہ دے دے مینل کاری نیے بچھری دان جیل مید پیغمبر نیو خورش قور جل مید خورش لائن جیل مید ح رسول ابو صفیان وسائدہ یارون ادا دا رسول zamanında یہ کاری وار vardır Çi şehri vardır en gözde en ileri. Bütün köyler bütün kabileler onlara tabiidir. Mekke ve Taif. Bu çişçi vardır. 13 ayette diyor kariyete niye bu kariyelerden göndermedi bizi? Ama Resulullah herçesine de tebliğ etti. Çibirden dolayı. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti nereye? Taife. Taşladılar onu. Çin? Beni abdiya leyl. Onlar neydiler? Kureyş'te ve Ebu Süfyan gibi Şeviyeli insanlar idiler. İman etmediler. Çibirlerinden dolayı. Ondan dolayı dişlandılar. İşte la ilahe illallahı kim anlasa, la ilahe illallahı üzere ölse nedir bu? Deriz inşallah cennetlihtir. Bunu da bildik. Bu ikinci, üçüncü kuraldır. Dördüncü kurala gelen dördüncü meseleyi de anlayalım. O da nedir? Kim küfür üzerine öldü? Hıh? o ataşlıktır. Evet. Ehli sünnet kafirlerin, müşriklerin, münafıkların ve benzeri cehennem ehli olan grupların veya İslam'dan başka bir dini benimseyenlerin bu halleri üzere öldükleri takdirde ebediyen cehennemde kalacaklarına ve hiçbir şekilde oradan kurtulamayacaklarına şahitlik ederler. Bu cezanın sebebi ise onların sadece Allah Teala'nın hakkı olan ibadet konusunda işledikleri büyük suçlarıdır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada ebedi yan kalacaklardır. Evet. Şimdi <gülüyor> ehli sünnet dedik ki üçüncü kuralda kim İslam üzerine zahiren öldü cennetliktir. Kim de çüfür üzerine öldü cehennem öldü. Bu katiyen. Ne üzerine öldü? Kim? Çift üzerine öldü, şirk üzerine öldü, nifak üzerine öldü. Nifak nedir? Büyük nifak burada kast ediyor. Yani zahiren İslamlığı gösteriyor bize. Batinan çafirdir. Bugün de nifak var mı? Var. Birçok huvarı İslam adına oy topluyor. Bu nifaktır. Ee, ben gelsem işte Müslümanlar için böyle yaparım. Halbuki yapısı, düz dizaynı nedir? Onun din düşmanıdır. Anlatabildim mi? Bir tane İslamiyetten ticaret yapıyor. Bu nifaktır. Bugün de munafıklık çoktur bizde. Şimdi nifakçı kısımdır. Bir büyük dedik. Biz bunu anlattık Cüfür dersinde. Bir küçük büyük nifak nedir? İçten inanmıyorsun. Zahiren İslam gösteriyorsun kendini. Bunu bizden daha bu bizim neslimizden daha munafıklar anlayanı yoktur. Bir de özellikle bizim ülkede. İkinci nifak küçük nifaktır. O da nedir? Munafıkların bazı sıfatları da benzer. Yalan söyle Sözünde durmaz. Vesayra. Amanet verildi, hıyanet eder. Bu türlü sıfatları geldi. Bu küçük nüfaktır. Murafıklar cennete girmez. Bunlar nedir? Ataş ehlidir. Bunun yanında Yahudi, Hristiyan ha? İslam dininden başka bir din Buzilik e, e, Yani ineğe tapmak Yani bilmem neye tapmak Bu türlü dinler hepsi nedir? İstisnasız ateştadır. Biz biliyoruz. Bir tane veriler Hindos ölmüş. Ataştadır ebedi. Anlatabildim mi? Bir tane münafık olmuş zahiren nifaktadır. Ataştadır diyeriz ona. Anlatabildim mi? Bu cenelleme. Cenelleme. Bunlar ateştadır. Hristiyan oldu. Ataştadır. Yahudi oldu filan. Ama çok salih Yahuday'dır. Hoş göreli Yahudidir. Bana ya? Hoş olsun. Ataştadır. Allah müjdesini vermiş. Bilet kesilmiş olarak. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Allah Teala Yahudilerin, Hristiyanların, İslam'ın haricinde bütün inananların biletini cehenneme kesmiş. Bu iş kapanmış, bitmiştir. Bize kalan nedir? İhtihad babı açmak değil. Nass olduğu yerde ihtihad olmaz. Bu kaydedir fıkhımızda. Burada nas var? Kimse bir Hristiyan Yahudi cennete sokamaz. Ha bunlar da Allah'a iman ediyorlar. Bunların da ibadet durları var. Halbuki biz geleceğiz bunlara. Kim inansa kiliseler, yani havralar. Yahudilerin havra mı? Allah ha, havralar. Allah'ın evleridir, kafir olur. Bizim dinimizde bu var. Bunlar Allah'ın evleri değil. Çünkü orada Allah'ın evinde tevhid olur. Bunlar Allah'ın evinde şirk koşuyorlar. Olur mu böyle bir şey? Bunlar kiliseler bozulmuş. Ha eskiden kilise var ise, var ise tevhid üzerine ise o evet, Allah'ın yoludur. Ama Resulullah geldiğinde Hristiyan ve Yahudi dini dedi bozuktur. Eğer Yahudi Hristiyan ataşe gidiyorsun. Minbabi evledaha evledir. Diğer dinler ebedi olarak ataştadır. Hiçbir keramatı da yoktur. Bunlar ebedi olarak ataştadır. Bunlar hiç imkanı yoktur ataştan kurtarsılar. Bizim indimizde Allah indinde ebedi ataştadırlar. Burada istisna nedir? Yoktur. Neden Allah indinde bizim indimizde ateştadır? Çünkü cürümleri çok büyüktür. Allah ne diyor? Birinci kaideye dönüyoruz. Diyor her şeyi affedelim. Şirke affetme. Çünkü bunlar hepsi şirk üzerine ölüyor. Yahudiler şirk üzerine ölüyorlar. Hristiyanlar şirk üzerine ölüyorlar. Çünkü yazıyor kitaplarında bir günde. Biz iftira atmıyoruz. Kitaplarında yazıyor. Bir de yazmasa da bile kitaplarında bize Allah haber vermiş. اللہ Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyen. Anlaşıldı mı? Onun için bunlar hepsi ebedi ateşladılar. Allah Subhanahu ve Teala Keman suresi 54 55. ayet ne diyor? Velledine kafarû ve kezdebû bi ayâtinâ. Ulâika aşhâbun nâr, hüm fîhâ hâlidûn. Ne demekti? Küffettiler. Küfürle Cifr nedir örttüler hakkı. Sonra kezde bu nedir? Yalanladılar. Kimin sözünü? Allah'ın sözünü yalanladılar. Nedir? Ula'iki ashabun nari. Bular ateş ehlidiler. Ashab ateşin ehlidiler. Odunudular. Ha? Ha olabilir çıkarlar cezaların alır çıkar. Hayır. Kapı kapanmıştır. One way. Tek yol pilet almış olarak. Dönüş yolu yoktur. Cehenneme kesilir ama gidiş, geliş. Cehenneme girer, ondan sonra cezasını çeker Ondan sonra çıkar. Ama bunlar için tek gidiş var. Nerede? Halidinefiye. <gülüyor> Ayet burada müjdeyi veriyor. Müjdeyi veriyor. Bu müjdeyi bize vermese e biz de seviniriz. Bize vermiş Allah sevinirim. Ne ne kadar hak din bilelim. Ondan dolayı bunların fitneleri bizi aldatmasın. Hoşgörüleri, işte biz insaniyet saçırız, bilmem ne yapıyoruz. İşte biz e, insanlara yardım ediyoruz. İşte biz medeniyet sağ... Bunlar hiçbirisi bizi aldatmasın. O aldatmaz. 1400 حیقی محمد نحابہ زمانہ Bizim ayetimizi yalanladılar. Üzerine örttüler. Hepsi biliyor demek için. Neyi yalanlıyorsun? Biliyorsun yalanlıyorsun. Örtüyorsun. Bak demedi sadece kezzebu kafaru. Kaf küfür nedir? Kapatıyorsun oğlum. Hakkı örtü. Biliyor örtü. Yani şimdi siz Amerika başkanları bilmiyor mu? Avrupa başkanları bilmiyor mu Çünkü İslam din haktır? Vallahi billahi tillah benden senden neyi biliyor? Bizim Musulmanlar neyi biliyorlar? İçlerinde müsteşrikler var. Bizde neyi biliyorlar ama çifir üzerine israr ediyorlar. İşte bu çifirdir. Ondan dolayı piletleri çesilmiş cehennem. Evet diğer ayet var mı orada? Var, evet o. Küfrelenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir orada ebedi kalırlar. Ehli kitap ve müşriklerden olan kafirler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. Bu da Beyyine surası. Amme cüzünde. İnnellezine kafaru. Olay ki, yine haber veriyor Allah-u Teala. Olay ki, küfür Neye? İslam dinine. Muhammed'in getirdiği Kur'an'a imanı küfür ettiler. Olay ki, küfür ettiler. فِي نَارِ جَهَنَّمَا خَالِد۪ينَ Diyor olay ki çifrettiler ebedi ateşta kalıcıdılar. Onlar da insanların en kötü şerrileridir. شَرُّ الْبَرِيَّ Bir de şey var اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ Burada resmen Allah s.a. açığılıyor. Çafirler çimlerdir? يَنْ چِتَبَهْلِدِرْ تمام رسول اللہ Ayette geçiyor. Sorsan ola kim yağmur yağdırıyor? Allah. Ama kime ibadet ediyorsunuz? Allah'a. E yapın. Diyorlar biz yapamayız. Ne yaparız? Allah'la aramızda vasıt alırız. Ortak koşurlar Zaten müşrik nedir? Ortak koşandır. Yani tam inkar etse ne diyorlar ona? Yo, ateist diyorlar. Ha? Dehri. Arapçası, Dehri, Türkçesi ateist. Yani inanıyor evren yaratmıştır. Ama bunlar inanırlar tek ilah var. Allah yaratmış bu dünyayı. Allah yağmuru yaratıyor. Ama Allah'a ortak koşuyorlar. Şimdi ehli kitaptan küffar-kureis'in farkı nedir? Hiçbir farkları yoktur. Neden? Şirk koşmaktı. Ama onlar bir peygambere mensuptüler. O peygamberin tevhid dinini şirke çevirmişler. Buna Peygamber gelmemiş bunlara, eski dedelerinin dini, Hazreti İbrahim, İsmail'in dini çok zaman geçmişsin, sadece kılıf olarak kalmış ama şirkinçini doldurmuşlar. Evet, bu ayette e, Ehl-i Sünnet'in kuralını açıklıyor. Evet. Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar. Onlara yardım edecek birini de göremezsin. Evet bu da 45. ayet. İnnel münafıkîn fî derkil esfel minen nâr ve len tecide lehum nasîrâ. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındaydılar. Ne demek en alt tabakası dedir? Nifak nedir? Münafık kâfirden daha adidir Neden? Daha cezası ağırdır. Neden? Kâfir ilan etmiş. Sen de dikkat şey, şey yapıyorsun. Bu kâfirdir düşmanımdır benim. Ama münafık gelip sana sağ Sol gösterip sağ vuruyor, sağ gösterip sol vuruyor. Bu çok önemlidir. Ondan dolayı cezası çiye katlanmış. Hem küfür cezası, nifak, e, şirk cezası hem de aldatma, aldatma cezası eklenmiş onun. Munafıklar da İslam'dan önce oydu. Mekke'de oydu. Nerede oldu? Medine'de oldu. Ondan dolayı alimler diyorlar ne zaman İslam gücü çıktı ortaya da nifak da çıktı. Ne zaman biz bir Musulmanlar güclendik, münafıklar da güclenir bizimle. Çünkü akıntıya göre yaparlar. Bugün de görüyoruz nifak çoktur. Bugün de bir parti İslamiyet'i üstleniyor diye. Herkes Müslüman kesildi ya. He? Rozot taktılar. Tarihleri İslam'dan savaştır. He? Çerşefleri partilerini alıyorlar. Bu nedir? Nifaktır. Nifak değilse bunun adı nedir? Anlatabildim mi? Onun için İslam güclendikçe biz biliyoruz bazı televizyonlar var. Ne yapıyordular? İşleri, gücüleri yoktur. İslam'dan Musulmanlardan savaşıyorlar. bugün de bakıyorsun ha? dili programlar yapıyorlar. Bu nedir? Nifaktır. Allah rızası için mi yapıyor? Hayır. Nifaktan dolayı yapıyor. İşte bu nedir? Nifaktır. Münafıklar der ki'l esveli minen nâ velen tecide lehum nasîra onlara Ne olan? Ne olan destek olan? Yardımcı, Yardımcı bulamazsın. Yardımcı cehennem ateşinde kime var? Muhahedilere var. Yardımcılar nedir? Şefaatçilerdir. Kim şefaat edebilir? Muhahedilere. Peygamberler, melekler, salih insanlar, akrabalar hepsi şefaat diler. Arkadaş. He? Arkadaş. Şefaat dilebilir. Salih hemen şefaat diler. Oruç. Kur'an okumak. kıyamet gününde şefaat dileme sahibi için ama münafıklar için kim şefaat eder hiç şefaatisi yoktur. derk el esfel minen nar. Bütün akıntılar pislikler cehennemin olan üzerine gelir. Münafıkların cezası budur. Evet. Bir ayet daha var. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih et, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Evet. Tevbe surası 23. Ayet. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Burada hitap kimedir? Bizedir. İman edenler. Eğer sen kendini iman eden görüyorsan dersin amenna ve saddakna kulağını ver. Allah-u Teala bir emir veriyor burada. Seni ilgilendiriyor. La tettehidu abâukum ve ihvânukum evliya in istihabbul kufra ala al iman ay iman ederler babanız kardeşleriniz kinayet terneye aşiretiniz amcanızın oğlu vesaire akrabanız hepsine kinayet bunlar eğer çifri tercih etler imana karşı bunları dost edinmeyin ne yapın bunları düşman ilan edin onun için sahabe Gördük babasıyla karşıba karşı geldi savaşta. Kardeşiyle karşıba karşı geldi savaşta. Kureyşler dediler bu Muhammed nasıl bir din getirmiş. Babayla oğlu karşıma karşı getiriyor. Ama bu imanın gereğidir. Nereden biliyorsun sen sadık olduğunda? Benim için kuvvet imanı kan imanının, nesep imanının önüne geçer. İslam'da budur. Zaten bu hiçbir dinde yoktur yer üzerinde. اسلام دینی چم سیبر ایمان دہداشن تھرجی ایتمس کارداشم سا زم اسلام دب ان اخوت ایمان اخووت ایرم کرداشمنی سر Benim hem kanda kardeşimdir, hem imanda kardeşimdir. Ha, bunun evliliği daha fazladır. Çünkü bir kat diğerden fazladır. Ama benim kardeşim imanda değilse, benim mumin kardeşim, o kardeşimden daha evledir benim için. Evet. Onun için Allah subhanehu ve teala diyor ki, اِنِسْتَحَبُّ kufra عَلَى الْا۪يمَانِ Küfrü seçtiler iman üzerine, onları dost edinmeyin. Haşa gelin oradan, beri olun oradan. Zalim, zalim, Sünnet'e göre yine ظالم ظالم ظالم zulüm, kuçuk zulüm. ظلم کچھ zulüm, çıkartmayan zulüm. el kafirun humu zalimun bu nedir büyük zulümdür ama ladeene zalemu anfusuhum nefislerine zulmetler bir günah işlediler bu küçük zulümdür buradaki zulüm nedir burada küçük zulüm de yerine göredir eğer o ve la vel bara o dostluk iman zayıflığından ise şefkatten ise tam destek vermemişler. Yani dini satmıyor ama ona da hoş bakıyor. Bu küçük zulmacılar. Ama tercih ediyor kardeşinin maslahatını. İslam'ın maslahatı üzerine Allah kurusun bu büyük zulmacılar. Sen de olardan haşf olursun. Evet. Ondan dolayı buradaki ayetteki özellikle zulüm nedir? Büyük zulümdür. Bu ayetteki zulüm. Şimdi burada bir ayet var. وayet e, e, Bakara suresi 217'de ve men yertedi yertediyiminkum an dini feyamut ve huwa kafir fa ulaiha habitat a'maluhum fi dunya vel ahire ve ulaiha ashabun naru orada yok mu yok yoktur diyor ki kim dininden irtidat yapsa yani musliman olur iman getirir sonra mürtet olur ha O, o riddet üzerine ölse o çafirdir. Önce yaptıkları amelleri de ne olur? Boşa çıkar. Bunlar da nedir? Ulaike ashabun nari hun fiha halidun. Tek terefli pilet gidiyor. Çesiliyor. İşte arkadaşlar bundan dolayı bu kural nedir? Bizde dedik bugün yaptığımız Kur'an içi kuraldır yine. Birincisi kim iman üzerine öldü? Ne deriz? Cennetlik. Bu cennetliktir. İnşallah cennetliktir. Ama bütün müminler deriz cennettedirler. Bak, imanca e, hüküm genellemeye geldi. Bütün müminler cennetliktir deriz. Bütün kafirler cehennemliktir deriz. Ama şahsa geldi. Bütün müminler ne deriz? Cennettedir. Ahmet'e geldi. İnşallah Ahmet Mahmut cennettedir derdi. Ama kafirler çifirlerini ilan etmişler Yahudi Hristiyanlata. Bütünü deriz. Bütünü bu hal üzerine ölse nedir? Hepsi cehennemlıktır. Ama olabilir bir günde biz buş gibi bir zındık biliyoruz En büyük düşmanımızdır. Ne yaptı? İslam'a resmen inanç gereği savaş atmış. Biz ne deriz? Buş cehennem. Bu hal üzerine ölse ebedi cehennemlıktır. Ve buş bu hal üzerine ölür mü? Ölür. Neden? Çünkü Allah Subhanahu Teala diyor zalimlere hidayet vermez. Kâfirlere hidayet vermez. Ne kadar kifrine ısrar etsen hidayet kapısı kapalıdır sana. Ama insaf ehli olsan kendine dönsen o zaman ondan dolayı biz ne deriz? E'immetül kufur Kıfır, kâfir imamları İslam'dan savaşanlar bunlar ebedi cehennemdedir. <gülüyor> Küfürlerini ilan etmişler. Ama avam kuffar Bu iman üzerine ölseler ne deriz? Bunlar hepsi ateşlıktır. Bugün de Londra'da bir adam öldü. Sokakta. Dediler abi Londra'da bir adam öldü ama çok her sevenidir. Ataştadır. Tek taraflı pilettir. Hiç tereddüt etmeriz. Neden? Çünkü öldü o küfür üzerine. He? ölmedi Ama biz ne deriz? Bu adam Londra'da gördük çok herkeret sever. He? Bu adam Ebedi olarak ateştadır. Bu iman üzerine ölse. Bilmez biz. Belki o adam bir sene gelir tebliğ eder, dava musulman olur. <gülüyor> Onun için bunu da ayırt etmemiz lazım. Allah-u Teala çafirlere hidayet vermez. Ne zaman verir? Hidayeti isteseler. Yolunu, niyetlerini ilan etseler. Ama etmedikçe, küfrü üzerine ilan etseler. Ha biz iman ettik deseler bile yalancılar olur. Neden yalancılar? Çünkü iman eden, tövbe eden tövbesini ilan eder. Geri gelir. Salih amel gösterir. Bular da bu yoktur. Evet, bu çukralda bücün, bundan sonra inşallah diğer derslerde diğer meseleleri açıklarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursaliyden.